Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor <Gülüyor> Radyo Türesiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler saat 8.15 oldu İlerleyen dakikalarda günün gazetelerine bakacağız ama önce özel bir bölümümüzle karşınızdayız Bu bölümümüzün adı Oktay Demirci'nin gözüyle Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım? Hayır zorunda değilsiniz tabii ki zor yani isterseniz diye. Zorunda mıyım? Hayır efendim zorunda yani isterseniz söyler misiniz hani böyle bir şey yapar mısın? Zorunda mıyım? Yani hayır bakın ne diyorum ben size zorunda değilsiniz tabii ki size bağlı istek olarak. Şarkının adı zorunda mıyım? Hayır. <gülüyor> Modern sabahlar. Boden sabahlar Evet Oktay sen daha hakimsin gibi gözüküyor bakışların. Ee, öncelikle ee... rakamlarla Türkiye hmm. adlı köşemizi yapalım isterseniz. Lütfen yani... 11, 4. 11 ve 4 geldi. Evet. Soket sırasıyla lütfen. Soket sırasıyla 11 ve 4 o zaman... Ee, şöyle devam ediyoruz. Şimdi e, soğuk havalar biliyorsunuz ülkemizde etkili oldu içer haftalarda. <gülüyor> ee, soğuk havaların etkisiyle e, 11 artı 4 eşittir 15. 15, %15 oranında ne artmış olabilir? Ne mi artmış ee... olabilir? Nem değil. Ee, ee, ne artmış olabilir? Yenecek, yenecek bir şey diye düşünün. Yenecek artmış olabilir. Soğukta bıyday. Bıyday. Etmeğe yiyoruz. Etmeğemizi. Etmeğe diyorsunuz. Bıyday diyorsunuz. Hep şey diye düşünün. Et yani yedik. havada ne yenir? Et yedik. Yarmak. Yarmak. Yarma diyor değil. Yarma değil. değil mi? Nasıl, Soğuk da havada olabilir. Bir dakika soğukta içimizi ısıtacak. Bir şey. Sıcak şarap mı? Kar yağışı birilerinin canını sıksa da birilerinin yüzünü güldürüyor. Sıcak şarap, şarap üreticisini mi? Sıcak salep. şarap. Salep değil. değil daha değil, düz sıcak. düşünün. Daha böyle kahvaltılık şeyi düşünün. Ç çay tipi P sonra, Tahin, pekmez, helva, reçel ve baklava tabii ki olacaktı. Ee, doğru cevap. Çok Çünkü bunlar olur. ne yapar? Bunlar yenir elle. Ha. O mu? <Gülüyor> kan yapar. <gülüyor> Soha karşı neyle mücadele edebiliriz? Kanla. Kanla. Oy, i̇çim ulanmış soğuğa karşı <gülüyor> mücadele etmişiz. Biz kanımızı güçlü tutacağız. Tamam. Soğuğa karşı en güzel şekilde soğuk ama. Millet tatlıya vermiş kendini ya. E, verir tabii Vallahi ya. Yani Herkesin herkes... yüzü gülüyor zaten. Ama o kadar yani evde yok. oturuyorsun soğukta dışarı çıkamıyorsun. Mesek ee, mesek yani... içim ezildi. İçim ezildi bir tatlı yedim. Ekmek ee, var mı? E... Tahin pekmez. Sadece Türkiye'de de değil İngiltere, Almanya, Fransa hep üşüyenler hep tatlı istemiş ülkemizden. Hepsi tahin pekmez miyormuş? Tabii, ben şey bir İngiliz'i falan... tahin pekmez yerken düşünemiyorum. İhracatımız e, bayağı bir beş. %6 civarında artmış yani i̇yi, bu ülkelere iyi. bu ülkelere e, çok güzel yani herkes e, tatlılara anladığım kadarıyla e, gönül rahatlığıyla e, gömülmüş <gülüyor> onun dışında e, bir iki rakam daha vermek istiyorum ben Lütfen. size Lütfen. Ocak ayında 1.2 milyar adet ne üretmiş olabiliriz ben ne, bir daha derim ayak ya. sobası mı ayak <gülüyor> sobası dedi bak adam ben de aynı yoldan gidiyorum keşe mi TÜİK verilerine göre Ocak ayında nokta nokta üretimi bir önceki aya göre %3 artışla 1.200.000 adete ulaştı. Demek ki çok dayanıklı bir şeydi Ayak sobası dayanıklı bir şey. Keçe de dayanıklı. Bak. Nokta nokta sayısıysa geçen yılın aynı ayına göre %5 arttı. Şimdi bunlar birbirine iki şey sayıca artıyor ve birbirine çok bağlı. Hmm. Ne olabilir? Hmm. Tahin ve Payback pekmez mi? Evet. <gülüyor> Nasıl tahin oranı artınca pekmez oranı nasıl artıyor? Bana bir açıklar mısınız? Dolaylı olarak. Bol tahini seviyor. Bazısı pekmezini az tutuyor. Kimsi de tam tersini sever. O da bir açıklama. Ama değil. <gülüyor> değil. Bunlar direkt birbirine bağlı şeyler. Bircük ekmek. Çok uzun senelerdir tartışma var. Ee, hangisi hangisinden hangisi? çıkıyor? Nasıl oluyor? Nedir? yumurta yumurta değil yımırta. mi? Valla 1.2 milyar adet yumurta üretilmiş. Ee, bunda güzel. da artış var. Ee, TÜİK... Teşekkür ederiz TÜİK'e sağ olsun var olsun bu bilgilerimizle paylaşıyor. bunları TÜİK üretiyor değil mi? Yumurtaları mı? Yani bütün saydığın şeyleri, kalemleri. Bir, bir kısmını, bir kısmı <gülüyor> TÜİK'te üretilir ama hepsi de değil. Tabii ki üreticiler de var. Ee, o, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Bu şakalarımız yanlış anlaşılabilir. O yüzden tabii ki TÜİK üretmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk eti üretimi de geçen yıl aynı ayına göre bayağı bir artmış. Evet, üreticinin dostu Oktay <gülüyor> <gülüyor> Tüketicinin dostu Erkan abinin hemen önünde verilerini sizlerle paylaştı. Peki, sizlerin yorumu ne olacak? Reklamı gir, reklamı. Hemen gir, reklamı, yok, reklamı, reklamı, yok reklamı gir. Tanı ben Reğlamı boşuna mı Tanıtım mi? gir. Boşuna Program mi? tanıtımını gir. Hiç hiçbir şansımız Hayır, yok. Ya. Allah ya, Oktay, çok güzeldi. Yapabilecek şey var Bana. koşmak. Çok... Gelin gelin. <gülüyor> Gelin nereye gidiyorsun sen? Gelin buraya. Ee, dünyanın en saygın 100 üniversitesi arasında bilim bakalım. Opti Hangi Otdi. üniversite var? Valla vallahi tebrik ederim. Vay, vay çakallar diyorsun. Dünyanın ilk yüzü içine e, girdi. Ottu. Bu saygınlığa biraz da katkımız olduysa herhalde evet, sonucu kaybolgu. Hey <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den ilk üniversite, e, ilk yüze giren denmiş. Ee, saygın A üniversite mi? Harvard. Yani, bilimle falan değil de daha böyle prestij listesim. Bakalım ona. Dünyanın en iyi şey yüz... mi diyorsun? Asillik falan tepi bir şey yani. mi? Higher education. Higher education. He higher education. The. Bu kez de üniversiteleri saygınlıklarına göre sıraladı. Harvard'ın birinci sırada olduğu listede Ottö ilk yüze girerek e, devler liginde yer aldı demiş. Bizim devler ligindeki diğer üniversitelerle aramızdaki rekabeti zorlaştıran en önemli şey Harvard'ın mesela ne olduğunu A çocuk biraz film seriden herkes Harvard da hukuk kokmuş. Harvard da hukuk kokmuş. Harvard'da tıp, tıp var mı? Tıp da var. Harvard'da tıp, tıp da var değil mi? Da okunuyor da zannediyorsun Harvard hukuk fakültesi diye bir şey gibi geliyor Bir yani, de küçücük güdük bir bina benim gözümün önünde. O kadar dizimiz var bizde hani mi? Yok yok güdük değil ya. Ya hayır büyük hep şey mi? hep hukuk fakültesinde çekiliyor genelde diziler Oktaycığım ve biz sadece hukuk fakültesini gördüğümüz için orası da çok da büyük de bir yer değil gibi geliyor bana. Yani şimdi Amerika'ya e, belki şey yapamayız. O kadar Hollywood'un karşısında direnemeyiz ama bütün dizilerimiz falan şey ya. Evet. Bu Arap ülkelerinde işte ne bileyim, canım, üniversitelerde ülkelerinde çekilen falan. var ama onlar da şey. Orada bak, da adını Feriyha koydum da o tüden falan diye ha. geçerse onu orada biraz prestijine Bence ilk yüzün e, yüksek şeylerine ulaşırız. Hmm. Çok yakın zamanda Oktay. 1,5 bir, bir ay içinde. Liste bugün açıklanıyor ama e, önden gelen haberler e, OTTÜ'nün bu liste içerisinde yer aldığını gösteriyor. Birinci sırada dediğimiz gibi Harvard var. İkinde, bence mesela muhteşem yüzyılda Opti kuracağım falan diye o toprakları alacağım orada yıllar sonra. Opti kurulacak falan olsa mesela... Mesela Olmaz. yani. Mesela Kuzey Güney'de. Ha, mesela ha. o daha önce daha, daha tabi falan dese. Ha Kuzey. Mesela. Mesela. Öyle şeylerle. Opti'ye girmek istese mesela. Ha. O, o yönde dershaneye gitse gelse. Mesela. Dün, dün ben bir ara baktım. diskolar Disko'lardı. Diskolarlardı. Bilmiyorum Kimler? yani. <gülüyor> i̇şte kuzeyli, ha, Mesela o disco sahnesinde. Disko yerine bir. bir otu, otu geçse. iki arkadaş şey diyecekler. Oğlum her gece disco'ya gidersen Opti'ye biraz zor gelsin Luke Skywalker. Desen. Ha mesela ne kadar güzel olur. Şey olur. Ne kadar güzel. Oluyor. Mesela, mesela gibi, gibi gibi. Gibi gibi. <gülüyor> Örneklerimiz çoğaltılabilir. <gülüyor> evet. E, bu listeyi dileyen... E, Biz bunu evet, nereden öğrendik? Bir... Yok, Önden gelen haber diyorsun. Önden kim göndermiş? Abi gizliden bu haber. Yani gizliden. ilk 100 liste açıklanmadı daha. E, ilk 10 açıklandı. Ottu var mı diye. Otu, bir de Ottu var. Türkiye'den Ottu var dendi. Çünkü ülkelere göre şeyler e, açıklanmış. Çünkü Mesela, başka üniversitelerde ismimiz karışıyor olabilir mi diye ben... Şey Harvard'ın radyosu var mıymış? Var. var. var Harvard, Harvard radyo. Radyo Harvard, radyo radyo radyo Harvard radyo. diye geçiyormuş da. Herkesin Harvard, Harvard radyo yani. Herkes o gıcık oluyormuş herkes Harvard'da. Ben yok diyebiliyorum ama neyse. Harvard Mesela MIT'de de var. Radyo, radyo, radyo MIT, MIT diye geçiyor. Çok... <gülüyor> MIT radyo dinliyoruz. MIT radyo dinliyoruz bizler. Birleşik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Krallık'tan iki, Japonya'dan bir, Amerika'dan yedi üniversite Biz var. Japonya ile dünyadan yani o kadar kopuk ki Japonya dünyadan. E Bak, başbakanı o... geldi ismini bilmiyoruz. Nasıl? Tek bildiğimiz internetten alması. Internet. Neydi Japon başbakan? Ben adamın yüzünü zaman gördüm. Geldi bana hızlı bir internet alıyor. Ee, İmparator Hirohito. Başbakanın başbakan adı neydi ya? Nokushima. Nozami mi? Yok Nozami değil ya o eskisi. Bilmiyoruz vallahi. Ben benim Tabii çok fikrim hakim yok. değiliz. Çinle ilgili hiçbir fikrim yok. Aa şey geldi. Mao'dan başka şey bilmiyorum yani Çin'de Ma. Şey yapma, ya Çin'de. Ama siyaset ya. Olur mu ya? Çin'den dükkanımızda adam asılı şu anda. Asılı dediğim fotoğraf olarak. Ama yani isim yok ya Çin. Dün, dün itibariyle astık. Kim var Çin'de? Çin. Çin süper güç Çin ama süper güç Çin. Çin şöyle açıkladı da Çin geçen hafta İsim mi zorla Basketbolcu Getarla. var, basketbolcu. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Min. <gülüyor> min, bak adam yani min. isimlerinden birinin min olduğunu eminim ben. Ya bilen yani dillecilerimiz vardır kesin. ya yani bu Çin'deki yok. devlet başkanı kimdir? Ya yani Çin böyle dedi. Çin böyle ne dedi. Yerler, Ziyan, Ziyan Zemin diye biri vardı. O Çin Ziyan devlet Zemin başkanı. Futbolcu dedin. Ziga. O Ziyan Zemin için, <gülüyor> Ona geleceğiz Ege Zigan dediğin şey Zidan aslında da... Stüdyoda bakabileceğim <gülüyor> iki kişi var sevgili dinleyiciler. <gülüyor> bir tanesi... Bakıyorum. Al sana bir dördüncü. <gülüyor> Bobby McFerrin üçüncü. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ee, şey vardı geçen hafta bir üç Çinli adamcağız gelmişti. Fükran mı? Bu? Nereye? <gülüyor> Hayır Türkiye'ye. Fükran Şimri var bir tane. <gülüyor> <gülüyor> 2013'te mi? Nerede gördün sen bunu? 2014'te <gülüyor> lider olmasına <gülüyor> kesin gözüyle bakılıyor. Ben baktım fotoğraf şey dedim. Tamam bunu ben bir hafıza bakıyorum. ismini çıkaramayacağım şimdi. Beyefendi bir adamdı ama. Güzel güzel. Ya herhalde öyledir canım yani öyle... İtikopuğu da koca ülkenin başına getirmeyecek. ama. Çin doğumlu diye de yani Bakalım şey olacak olsun. hali yok yani. Ege Bey'in kriterleri. Ee, başımıza gelecek kim gelebilir? Efendim bir tikopuğu getirmeyen de ne olursa olsun. <gülüyor> ben öyle efendim. Deli yüzü düzgün ve aile terbiyesi muhakkak yani almış çok olsun. Çok önemli şey. Hiç Çin'le ilgili bilgisi olan dinleyicimiz var mı? Dünyanın süper gücü süper gücü diyoruz ismi yok. Vallahi abim gitti hafta de önce. demiyoruz. Almanya'nın bilmem ne açıklaması demiyoruz. Yani Merk kel diyoruz veya Merkel diyoruz ama bir şekilde ismini telaffuz ediyoruz. Sarkozy diyoruz ya. Şey Abi bizim gözden uzak olan, olan gönülden de ırak olur. Biraz aramıza mesafeler var yapacak bir şey yok. Sen geçen gün gittin çılgın milyoncu da alışverişini yaparken koysunlar ee, bütün hepsini başbakanının <gülüyor> resmini. Sen başbakanımı öğrenmek istiyorsun. Çılgın milyoncuya da gittiğimi söyleme. Dükkanın eşyalarını çılgın milyoncudan tamamladığımızı <gülüyor> öğrenirsen. Fark <gülüyor> ederiz şey yok. Ne <gülüyor> bileyiz. <gülüyor> Her yani... şey paraları saçtık, son alışverişler <gülüyor> çılgın <gülüyor> bir yolcu <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Geldim iyi bir, iyi nokta o odur. İyi bir yatırımcının olması, <gülüyor> olması. Yatırım olması. rehberi, so <gülüyor> paracıkların hepsini hacı etsin, saçın, Ondan sonra <gülüyor> milyonculardan milyon. çıkamayın. Sen şimdi Çin tamam, Devlet Başkanı'nı mı fener. öğrenmek istiyorsun? Ben gece tutacağım o feneri, milletin üstüne. Tam sus, ne olduğunu söyleme bari ya. Ferrer diye, fener sus, fener diyor yani. makinesi yani. falan, falan. Hesas, Hesap makinesinin falan filan. Hesap makine var. Söyleme onların Hesas, ne olduğunu. Esas o hesap makinesi ortaya çıktığında çıkacak evet, her duvarı şey. Duvara ne asacağız diye düşünmemize hiç gerek yoktu. Koy hesap makinesinin, duvarı kaplıyor zaten. Aslında var ya çok güzel bir şey var ya. Ben boyutlarda düşünüyorum. Bahçeye mesela, koyardık, zıplardık üstüne. Dönen bir şey olabilir. Leblebi yazarsın mesela ters çevirirsin. Çok güzel. Ayrıca şey mesela ne ne. Yanlış fikri de güzel bak. <gülüyor> Duymadı sen onu. Ortası delik, tam ağaç gelecek şekilde. Bahçeye koyacağız hesap makinesi. Herkes olabilir. herkes zıplayacak. Rakamların <gülüyor> üstünde. Rakamların üstüne. Nakamların üstüne. <gülüyor> İstediğin şeyi yaz. Vallahi çok güzel fikir. Bebe yok, gebe, ebe, bebe nasıl yapılıyordu onun hesabı? Bakayım. Ee, Leblebi'yi ben biliyorum ya. Bir, bir, tane bir de, de şey mi şöyle, var? Mı? Gebe yazıyorsun, bir işlem yapıyorsun. Ebe geliyor, ebe çıkıyor orada. Bir daha işlem yapıyorsun, bebe çıkıyor. Hmm. Bunların hepsi hesap makinesinde yazılabilen şeyler. E sen bileceksin onları. Saatli hesap makinesi olan sensin. Doğru. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Saat 8.48 oldu. Macera dolu bir perşembe sabahında sohbetimiz devam ediyor. Buyursunlar efendim. Hmm. Yağlı yemek yemeyin çocuklar. Hepinize şey yapıyorum, ısrarla söylüyorum. Bir yemeğin tek esprisi yağ değil mi ya? Vallahi tek espirisi yağ ama o bir takım esprileri de kaçırıyor. Sana Sabah yumurta e yaptım yani beş buçuk yaşındaki kızım bile yemeğin en lezzetli yerinin o ekmek banılan yağ olduğunu fark Ne ediyorum. vardı başka tamam, yumurta? Tava? Yiyorsun. Tavadaki yumurtadan başka ne vardı malzeme olarak? Ya mı? Şey, i̇çerik olarak. İçerik Hı -hı. olarak. Yımta. Malzeme yağ. olarak ne vardı? Yumurta ya. E, tamam işte o zaman yağ tabii ki önemli ama şimdi mesela pek çok kişi değişik malzemelerle yemek yapıyor her ya. Mesela ne? Mesela kıyma. Spanak yatandım. <gülüyor> mesela kıyma. Kıyma dediğin şeyinde yağ var. Onun kıymayı böyle ekmekle aldığınız i̇şte zaman de sulu, sulu yapan şey nedir? Ya. Fahir'in de dediği yok. Kendi Çocuklar tartışmayın lütfen benim bol için ya. tartışmanızı istemiyorum tamam. Bilakis bol yağ. Ben buradan yani. erkek, daha e, oku. E, kadınlar yesin yani onları kendileri bilir daha doğrusu. Onlar da herhangi bir Analar sıkıntı yok. Analar taş yesin yarım beş, beş yesin, yesin diyor. Ama erkekler yağlı yemeyin ne yağlı yemeyin. Yemeğin kalitesini arttırıyor belki ya ama bir takım şeylerin kalitesini de düşürüyor. Kaliteden ödün vermek istemiyorsanız hayata kalit ...kaliteli bakmak istiyorsanız... ...kaliteli mahsul elde etmek istiyorsanız... Peki yağ yesek de ondan sonra azıcık spor yapılsa falan... <gülüyor> ...maalesef... ...yine olmuyor mu? Bakayım... ...bir baksana ona... ...biraz yiyebilir yani. Çünkü Bir yani yağlı yemek daha güzel ya... ...oktay bakıyorum... Onu biraz ...bakayım... Yesek. ...maalesef... ...olmuyor mu? Olmuyor... Hayırlar. ...Human Reproduction dergisinde yayınlanan haberin aynısını veriyorum şu anda... ...sperm kalitesini... Yerle yeksan eden çok affedersiniz yağlı yemek. Lütfen diyorlar erkekler yemeyin. Ee, iki... O kadınlar yırttı mı yani? Kadınlar yırttı erkekler maalesef. Onlar Oo, yerken biz böyle o... soya maalesef, şey yiyeceğiz. Topu yiyeceğiz, yiyeceğiz. Topu mu karşıya? yiyeceğiz biz? Topu yiyeceğiz. En Ama hayır canım bu kaliteyi de... Topu. Yani... E, kaliteden ödü vermek ister ha diyor sanki kardeşim ödü versin kalite benim için ikinci planda diyorsan... o zaman Kesinlikle elbette ki yağlıya ya. kim sana müdahale edebilir e, ama diyorlar ki 2006-2010 yılları arasında bir sürü adam üstünde biz araştırma yaptık tofu yiyeceğiz brokoli yiyeceğiz <gülüyor> kalite çok ya kötü müyor sonuçta köy tağdı <gülüyor> ne yiyor brokoli yiyor. yani başka ne yiyor var oluyor. Ki? Onun gibi bir şey mi yiyeceğiz biz? Ee, de? ya maalesef, maalesef. Hemen biraz sağlıktan devam etmek Buyur, istiyorum o. biraz daha. Sigara bırakmak için on önemli yöntemi kısaca hemen hemen hemen üst üste vereyim. Ee, bırakmak isteyenler vardır. Ee, sigara bırakma tarihi geldi, geçti mi? Geçti. Geçti. Pazartesi bırakacak için, bırakmak isteyenler için en azından haberimiz var. Pazar verin. aslında daha güzel bir bırakma. Ya gelin. da bir Nisan itibariyle bırakmayı düşünenler için en azından bir e, haberimiz olsun. Tarih belirleyin, o tarih gelince sigarada tamamen uzaklaşın. Bakın. <gülüyor> Aile fertlerinden, iş arkadaşlarından ve dostlardan Bir şey, bir şey mi vurdu Ama birisi? Her maddeden sonra bir tane vuracağız. <gülüyor> her maddeden tamam. sonra vuruyoruz. Bir ses çınladı kulağımda. Aile fertlerinden, iş arkadaşlarından ve dostlardan yardım isteyin. Biraz yardımcınız. Yani işte bana yardım edin. Bana yardım edin. Onlar da sizi yardım. Mesela ne siz krize edin? girdiğinizde sizin elinizi, kolunuzu bağlayarak ee, o e, ata geçirmenizi sağlıyorum. Yani ailesen, nasıl yardım ya? Aileden gelecek yardımda, dostlardan gelecek yardımda doğru aile üyeleri ve dostlara ihtiyaç var. Yani şey diyen dostluğa bırakamazsın. Aziz abi, aziz Çünkü ihtiyacı var yani insan arıyor. Bir tane iş, iki tane iş, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz diyen dosttan hiç hayır gelmez. Hayır gelmez. Elini kolunu bağlayan dost mu olur ya? ya? Olur, krize girdiğinde esas elini kolunu bağlayan gerçek dostluğundur. <gülüyor> Bırakma zamanı geldiğinde bütün sigara, çakma, kül tablası, pro efendime söyleyeyim yakıcı, yanıcı ne varsa hepsini çöpe atın. Ben bir dönem sırf çakmağımdaki gaza çok para verdiğim için işte o böyle bir şey teneke gazım vardı. Hı hı. Ya bunu boşa mı atacağız? Şu gaz bitene kadar içmeye devam edeyim diyerek devam ettiğimi biliyorum. O atma kısmı biraz zor. Sonra o gaz bittikten sonra gazı doldurdun. Ondan sonra paket bitmedi. Sonra paket paket bitmedi. Bunu denk gaz... bir türlü. Bir türlü e, tablası duruyor da o kırılana e, kadar e, şey yapalım üst, falan. gelinceye kadar bakalım hangi güne gelecek. Hmm. O gün önemli. <gülüyor> devam edelim. Nikotin bağımlılığı ilk üç, üç gün hissedilir. Üç gün boyunca çay, kahve, sigara, meşhur bat su... ...oralet... Evet. ...oralet, efendime söyleyeyim çünkü herkesin farklı zevkleri farklı var. var yani... ...bunları içmeyin, bunun yerine meyve yiyin su için, meyve yiyin su için... ...mesela mısır yiyin su için... Cırcır onun Taşa oturun. Taşa oturun. Onunla idare ederken de zaten o süre kendiliğinden geçmiş olacaktır. Devam ediyoruz. Sigara içilebilen ev partisi ve konser gibi etkinliklere asla ve katkan. Madonna geldi mesela. Madonna konserinde içiliyor. Hayır gitmeyeceksiniz. Gitmeyeceğim. Efendim ben Bobby lira... McFerrin, Mesela Babi Makferin geldi. Babi Makferin konserinde sigara içiliyor mu? İçin mi? Gidin efendim. Gidin. Gidin. En önden seyredin. Ama mesela Madonna konser. Ben 500 lira... Bilet Ve parası verdim. iki tane bin lirayı ben oraya gömdüm. Sigara içiliyor mu? İçiliyor. Hayır gitmeyeceksin. Bir Madonna'yı nerede seyredeceksin? Bilemem. O da senin sorun bilemem. Ya da gideceksin zehir tacirleriyle beraber izleyeceksin. Evet, zehir tacirleri. <gülüyor> Sakız çiğneyin bütün gün ağız eğlencesi olsun size. E, sigarayı bırakma nedenlerini bir kağıda yazın. Nedir bu nedenler? Bir. Maddi imkansızlıklar. İki, maddi imkansızlık. Çok ağlısı <gülüyor> olması. Ve sağlığımıza zararlı olması. İşte bütün bunlar sizi sigarayı bırakmak için e, teşvik eder. Devam edin. Bunları edelim. mail mi atsak acaba dinleyicilerimize? Olur, Biraz atalım. çünkü yani şey İçen olur mu? belki çünkü yani. unutulmuştur. Bir de gong da girmedi mi? Gong da Aha. girmedi. Şimdi yani geç kalan gong gong değil. Etkisini değildir. de kaybediyor böyle çünkü söz ne oluyor? Uçuyor, uçuyor. Uçuyor. Ne kalıyor? <gülüyor> Yazık alıyor. Var o yüzden kadın. bence tek tek mail atalım Fahir. Ne dersin? Bana? Evet. Bütün dinleyicilerimize birer ver. Oktay ben mail listimiz sende. Mail, mailleri ben gönderiyorum. Şimdi Kolombiya asıllı 39 yaşındaki Sofya Vergara'dan of. bir haber var. Ondan bahsedelim Ay, isterseniz. Ay deme ya o kadın. Sofya Vergara'nın üniversitede çocuğu varmış. Var. Sofya Vergara kaçlıydı? Meniyi döver mi yani? Meniyi rahat döver. Bizi deki 3 yaşındaymış işte. 39 yaşında işte. 39 benim devrem olur afersiniz yani 73 senesi iyi bir seneydi. O da yüksek o adamı yapmışlar. <gülüyor> Galiba. Zofi <gülüyor> Vergara e, kariyerinin çok önemli bir noktasında olduğunu şu anda çocuk yapamayacağını diyerek dondurmuş. Yapma ya yağları yiyerek dondurmuş. Valla dondurmuş. Ee, 2010 yılından beri bu yanda beraber olduğu 40 yaşındaki Nick Loeb ile birlikte. Yere e, bu bak yakın, yakın devresi sayılacak birisiyle beraber. <gülüyor> bu umut verici Sofi Vergara konusu açıldıktan beri iki kere devre dedim <gülüyor> ve bence etkilenmez yani. Hani bizi ola, mesela Ol, alışık oldu bizi dinledi Bak kadın alışık sana. değil ve so Anladı. Sofi Vergara için devrecilik değil rütbe <gülüyor> esaslı. <gülüyor> <gülüyor> yani bence yanlış gidiyorsun Hadi ya. geldi bana. Hep, hep hayatımda böyle <gülüyor> şeyler yapıyorum, hatalar yapıyorum. Ee, Vergara ilk evliliğini de yapmış. Ee, çocukluk aşkı Joe Gonzalez'de 90'lı gün. <gülüyor> Joe yıl Gonzalez mi? İsmet bak Joe Gonzalez adamla evleniyorsun. Sesimi çıkarmıyorum, <gülüyor> devrem diyorum. <gülüyor> dönüp bakmıyorsun bir de Sophie Vergara. Ee, Sophie Vergara'yı da e, modern aile dizisinden tanıyoruz sevgili dinleyiciler. Neydi oradaki şeyin adı? Ne? Hmm, neydi Kadının adı? Kadıncağızın adı. adı? Kadıncağızın adını bilmiyorum onu ben ona ya? zaten hep başka Nasıl bir... Nasıl unuturuz bir dakika ya? Sophia zaten Fahir ona Köpeğin adını biliyorum. Köpeğin adı Stella. Stella! <gülüyor> Bak onu biliyorum ama <gülüyor> diğerlerini maalesef. Ay, çok Neyse, ayı, çok ayıp oldu. <gülüyor> Ay, çok ayıp oldu vallahi gidip bütün seceresini ezberleyeceğim aile şeylerine kadar. Evet böyle bir şey. Ondan sonra da dondurmuş bekleyeceğiz demiş. Ondan sonra kabusları hızlı tren. Kimlerin kabusları hızlı tren olabilir? Özel bir haberiniz varsa onun için yeni bir köşem var. İsterseniz bir tanesini o yeni köşede yapabiliriz. Bakayım bu özel haber mi? Bu Çünkü değil son ya. Son dakikalarımız da var. O zaman yani. başka bir haber seçelim. Bir dakika. Tamam yani. buldum ben. Özel haber mi? Yani. Tamam <gülüyor> o zaman özel haber köşemiz giriyorum. <gülüyor> Küpestek! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bugün küpeştede de bakalım hangi haberimiz kal? <gülüyor> Kedi vaşak doğurdu. Amerika'da 6 Şubat'ta laboratuvar ortamında döllenip... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla ağzımı yıkayacağım. İçim şey oldu. Kedinin <gülüyor> başak doğurması haber mi ya şeyde? Kedinin küpeşte haberi. <gülüyor> laboratuvar girdikten sonra içim espri yok ki. Dedem de doğurur. E olur mu? Biraz... Canım, onlar için de affedersin mesela belediye hastanesi neyse e, kediler için de e, Laborat laboratuvar aa. öyle yani. Dedem özellikle... de doğurur mu dedin sen demin? E, tabii canım. Dedem de, dedem de başak doğurdu. Dedem de, doğurdu. <gülüyor> dedem de doğurur dedi. Ben Her de şey dışarı dışarıya <gülüyor> gözümü açarak her şey dışarıda hallediliyor orada. İlk siyah, <gülüyor> İlk siyah ayaklı kedi ve iki ayağı tel. <gülüyor> bir ön, bir Cing. de arka. Cinket. Ee, i̇ki siyah ayaklı kedi dünyaya gelmiş. Nesli tükenmekte olan bir vaşak türüne mensup hayvana Crystal ismi verilmiş. Mensup mu? Mensup <gülüyor> mu? <gülüyor> Nereye mensupsunuz? <gülüyor> Nesli tükenmekte olan bir vaşak türüne mensup hayvana. Nesli Güney Afrika'da yaşayan ve adını ayak tabanlarından alan bu başak türünden dünya nereden aldı? Ne anlama geliyor? Ayak tabanı. Kocaman dünyada adını ayak tabanı koydum diye dizisi var mı? <gülüyor> Sadece 10.000 tane var. Adını. Çok yani üzüze <gülüyor> de. dedesini karıştıracak gibi <gülüyor> <Aynen. gülüyor> <Aynen. Nasıl? gülüyor> Bizim kendi Akdeniz fokumuzdan 500 tane kaldı. Hiç kediyle çiftleştirmiyoruz. Ama 10 10.000 tane var ya her şeyle çiftleştiriyorlar. Ama bir görsen bu minno bu minno bak güzelmiş. <gülüyor> Yanım, onu acaba Photoshop'ta bir çizme içine koyup verebilir misin? Veririm. Bana? Ve ee... dinleyicilerimize onu mail olarak atabilir misin? Hayır mail atmayacağım. Ee, mekanımızdaki küpeşte koyacağım. Küpeşte haberinin sonuna geldik. Hoşçakalın. Küpeşte! <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler. Günün en sarsıcı haberini <gülüyor> her zaman olduğu gibi küpeşte bölümümüzde... <gülüyor> <gülüyor> ha, çok güzelmiş bu ya. Ama Fahir abi. bilmiyor. Hadi Fahir'i şey yapalım. Ya yok ya. Oktay Demirci'nin gözüyle yapalım. Hangisini yapalım? Aynısını yapalım ben. Aynısını dinledim canım. Dinledin mi sen? Evet. Ama dinlemeyen vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yeni köşemiz. Çok güzel sevgi dinleyiciler. Yapalım. Ötekini yapalım o zaman. Aynısını Ha Ötekini mi yapmak istiyorsun? Ya tamam ya. Hadi aynısını yapalım. Hadi. Çünkü o bir klasik oldu artık. Oktay Demirci'nin gözüyle... Zorunda mıyım? Hayır, zorunda değilsiniz tabii ki. Yani isterseniz diye. Zorunda mıyım? Hayır efendim. <gülüyor> zorunda olur musunuz? Tabii ki zorunda değilsiniz. Yani ya söylemek isterseniz çok Zorunda mıyım? Hayır, hangisi isteniyor diye yani söylemek zorunda değilsiniz. Şarkının adı Zorunda mıyım? <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar bu sabahlar devam ediyor Macera dolu perşembe sabahında yeni bir saatimiz başladı Hepinize bir kez daha günaydın diyoruz Fahir Öğünç Maliye ile ilgili konularımızı halletmek için Bizden müsaade istedi Sizden de müsaade istediğini iletim, iletmemizi istedi Bunları iletiyoruz size Sizi çok seviyormuş sevgili Giderken öyle dedi ağlay ağlaya gitti o A dağ gibi Fahir son, son böyle nefesimi Öyle dedi son nefesimi verirken dedi Onları çok sevdiğimi söylüyorum dedi ve koşarak uzaklaştı yani. Evet, çünkü nefessiz koyduğunuzdun ya. Evet oradan koşarak sonra ileride almıştır ama biz, merak etmeyin nefes al. Pencereden yani. baktım ben zaten <gülüyor> diye nefes Aldı alarak. mı sen gördün mü tabii, tabii, o zaman son nefesinde demedi sevgili Ya Yani öyle şeyleri var işte. Yani, Sizi çok sevdiğini söyledi güle güle, güle güle fahir diyoruz. <gülüyor> Yarın tekrar burada olacak tabii ki. Bu sabah programımıza bir renk katsın diye, oyunculuk yönümüzü de biraz ortaya çıkarsın diye. E, uzun zamandır ihmal ettiğimiz Oktay Demirci ile Ahşap Boyama ya, kursunu... Ya Ege, bak beni maçup ediyorsun. Şurada <gülüyor> Küpeş'te haberler var, Küpeş'te haberleri verelim diyorum ben sana ya. Küpeş'teyi de yaparız da şu Ahşap Boyama kursunu yapalım. Çünkü faer gittiği için beni de heyecanlandıran bir projeye dönüştü. Ben iki kişi canlandıracağım. Ee, bu, hakikaten benim ya için Tamam de, seni, canlandır, seni heyecanlandırıyor da İlk ilk olacak çünkü daha önce ben e, Orada bir karakteri canlandırıyordum Ahşap Boyama kursunda Şimdi Bu sefer bir başka karakter Üstelik de e, tam zıt bir karakteri canlandıracağım Bilmiyorum artık Dinleyicilerimiz karar verecekler e, Sonuçta keyifli bir çalışma Yani bir arkadaşlık ortamı Bir, bir keşif Şimdi e, normalde e, kurslarımız ayın e, son haftasında kayıtları alıyoruz. Evet. Yani bir hafta sonra. Hani şimdi bu şimdi e, şeyi görüp artık. de hemen telefonlara sarılmasın <gülüyor> hiç kimse. <gülüyor> Biz de kayda olmak istiyoruz. Öyle bir şey yok. Bir hafta 10 gün sonra başlayacak kayıtlarımız. Ha, boyama kursu skecine artık yavaş yavaş girebiliriz evet. diyelim. <gülüyor> Ahşap boyama kursu skeçi. Evet çocuklar, ahşap boyama kursumuz başlıyor. Hocam benimki olmuş mu acaba? Bakayım. Olmamış. Hocam benimki olmuş mu acaba? Bakayım. Olmuş. Ee... ahşap boyama kursu devam ediyor hocam boyalarımı unuttum bakayım evet unutmuşsun ahşap boyama kursu yani baya da bir zorlan yani bir kadını canlandırdım hı hı bir de e, bir erkek bir erkek ama maç bir erkek orada yani evet. o karakteri canlandırırken şeyi düşün yani e, öfkesini artık biraz içine atmayı değil dışa vurmayı ama kavgayla e, şiddetle değil ahşap boyama ile öfkesini evet. dışa vurmaya çalışan bir adamı canlandırdım ahşap boyama kursu sürecinde. E, ...keyifli de oldu. Çok <gülüyor> güzel oldu, çok güzel oldu gerçekten. Tabii takdir dinleyicilerimiz Tabii, de olacak. Biraz da sen şimdi iki e, rolün heyecanına kapıldın. Esas üçüncü... Esas... Esas <gülüyor> esas olan üçüncü o... ...unutan e, takımları evde unutan... E, ...adam mıydı o en son yaptın O da kadınla aynı kadını ben. Aynı karakteri oraya taşıdım. Aynı karakter miydi o? Hı -hı. Abi o hiç anlaşılmadı ya. Can ya. Yani ben mı? anlamadım onu bilmiyorum. Belki ben de hoca e, rolüne... Kaptırdığım için kendime ben icra, şey, çünkü ben biraz yaşıyorum. Biliyorum farkındayım ya, ya. biraz yaşıyorum ama yani yine de yaşıyorum. Yani O çünkü pıtı pıtı falan yapıyorsun ya. Ben bile gözümü kapattığımda sanki, sanki sana doğru geliyormuşum gibi değil mi oluyor? O yani boyanın kokusunu alıyor musun? Yok. Ben de çok almıyorum ama yani <gülüyor> almaya çalışıyorum her seferinde. Bir yani genel bir tiner kokusu tipi bir şey var mı? Yani bir, tam bir boya kokusu aldım mı söylemek değil, evet. mümkün değil. Doğru. Ee, olsun. Ne mutlu ki e, kendimiz canlandırdık. E, bakıyoruz. E, ne oldu? Telefon mu var? Yo, Yok. Sadece fax gelmiş bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Jennifer Lopez'a bakıyoruz da... E, nerede, normal nerede? haber mi küpeşte mi? Küpeşte de değil. Normal ver. Haber, haber. haber. Küpeşte haberlerim. Ben ayrıca küpeştedir. Aksi belirtilmedikçe <gülüyor> haberlerimiz normaldir. normaldir tamam. Öyle söyleyeyim. E, Jennifer Lopez parantezinde 42. Follow the Leader isimli yeni klibini Meksika'da çekti. Çekimler sırasında e, Jennifer Lopez'in e, dublörlüğünü bir erkek yapmış. İkisini yan yana koymuşlar. Eee... Aha, erkek bu... içinde en acı şeylerden bir tanesi herhalde Jennifer Lopez için mi yani acı yoksa George Clooney'nin dublörüyüm efendim Brad Pitt'in dublörüyüm siz Jennifer Lopez Valla burada Jennifer Lopez için mi garip durum yoksa Casper Smart için mi garip Jennifer Lopez için de ayrı bir şey evet, ya bence onun için daha bir garip gibi 4 aydır e... ha çok özür dilerim ya Casper Smart sevgilisiymiş Jennifer Lopez'in <gülüyor> e... <gülüyor> Bu adamın adı bile yok yani bu şeyin erkek dublörünün adı bile yok. Adı yok. Adı yok. Erkek yaptı. Erkek dublör saçları ve kıyafetiyle Jennifer Lopez'in aynı demiş. Ne kadar güzel. Haber Daha ya... da güzeli demişler hatta. <gülüyor> Böyle bir şey yeni klibi. Ne, ne varmış ki klipte? Dans hareketlerini mi şey yapmış yoksa atlama zıplama mı varmış? Vardır herhalde atlamalı zıplamalı. Şaşırt, Ateşlerden. Şaşırtmaçlı klip değil ben bunu. Ne kadar bunu. güzel. Yani sonunda bir şeyler. Favadıl tekine... ve Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla Pala bekliyoruz. E, kendisini de tebrik ediyoruz. E, dublöründen bahsediyoruz tabii ki. E, onun dışında... E, Sana Bobby McFerrin kartını oynuyorum. <gülüyor> Ay, her Bobby McFerrin kartını oynadığın zaman bir neşve doluyorum ben de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.28 oldu saatimiz. Oktay Bey skeçler, şakalar, tiflemeler derken hiç haber vermiyoruz. Biraz da kitaplar diyoruz o zaman. Ay tamam güzel. Küpeşte kitaplar mı yoksa... <gülüyor> Küpeşte de duran kitaplar bugüne kadar. Küpeşte de duran kitaplar 244 yıldır yayınlanan ve her evin bir köşesinde bulunan Hı -hı. diye tahmin ediliyor. Ee, Ana Britannica'nın baskıları dün itibariyle durdu. Bizde de vardı Ana Britannica. Da babam zamanla fasikül fasikül almıştı öyle gazeteden falan diye. Fasikül, fasikül, fasikül, fasikül yeter be demiştim ben. Bitmişti o sırada. Ee, gerçi bunun anası yok. Britannica diye geçiyor. Yani in, daha doğrusu baskısını durduran e, yayının adı Britannica diyor. Acaba bizim anı Britannica farklı bir şey mi acaba? Belki şeydir ya. Yani Britannica'nın ismini kullanma hakkını almıştır da. Türk maddeleri için. Maddeleri daha şeydir ya. Ülkelere ha. göre Ülkeleri, O ana Britannica diye koymuş. Larus'ta meydan Larus'tu. Hatırlarsan. <gülüyor> evet, doğru. O duruyor o galiba. galiba Türkiye'deki yayıncısının belki şeyidir. E, Başına eklediyordur evet, falan. <gülüyor> Britanya, Amerika çok da güzeldi. Bizim medenliyorsuz ciltlerimiz çok daha güzel. Hangisi vardı siz Rusçu muydunuz, Britanikacı mıydınız? Bizde ikisi de vardı. Ansiklopedi. Hadi ya, ya ikisi de mi vardı? Önce medenliyorsuz vardı. Medenliyorsunuz siyah ciltli. Bütün baştan sona cilt var mıydı? Hepsi tabii, tabii. var mıydı? Aha. Vay be. Bayağı, ben bütün dönem bayağı, ödevlerini oradan yaptım zamanında. Bayağı bir ansiklopedi o zaman... Tabii yani, canım çok güzeldi. Az evde vardır çünkü. Ya Larusçudur ya Britanikacıdır yani. Ben Larus'un ciltlerini daha çok severim Britanikadan. Biz, çok bizde de Larus vardı. Bizde de biz Larusçuyduk. Ama yani Britanikacılara da tabii ki saygımız sonsuzdu. Bir evinde ansiklopedi olanlar hiç baktılar mı bilmiyorum da. Ee, şu Larus'un falan hazırlayanlar kısmında... Hmm. ...şöyle bir göz gezdirirlerse... ...çok tanıdık isime rastlarlar. Tabii var. Olmaz mı? En zevkli kısmıdır ya. Şaşarlar da yani. Ansiklopedinin o ilk sayfalarını uzun uzun incelemek. Doğru en çok En çok şey yaptığım, hoşuma giden kısımdı. Ee, şimdi 244 yıldır... ...yayımlanan bir macera durdu. Ee, Amerika merkezli Ansiklopedinin artık... Bilgi kalmadı. Yalnızca dijital yayınlarını sürdürecek. Ha, devam edecek değil mi? Zaten onlar çok uzun yıllar önce... ...böyle bir CD'ler halinde... ...Larus'u yayımlamaya başlamışlardı ama so o da bitti demek. Kimse ama yani şimdi orada bir Google varken ansiklopediyi raftan indir, sayfalarını çevir insanlar alfabe bile artık m m m d onu bile bilmiyorlardır yani. yani. Bir, daha doğrusu bir kuşak bilmiyordur. Bilen kuşak da üşeniyordur şimdi hani gençler hiç bilmiyorlar diyoruz da bizim de ansiklopediyi indir bir de güncel mi değil mi onu da bilmiyorsun. Britanika mı? Ha, yani bazı e, ikiпедия'da şeyler... da, da var aynı sorun. Wikipedia şimdi. Yani Wikipedia bu internetin... eğer bunun şey ise eşdeğeri ise hani arsiktoped dediğince Google değil de Wikipedia ile kıyaslamak lazım galiba. Onda da var aynı sorun. Onda Nasıl? da yani bilemiyorsun doğru mu yanlış mı biri bir şey yazıyor ama. işte o Wikipedia'nın bir... esprisi orada zaten bu şey maddeler devamlı kontrol ediyor. Yani bir kere yazılmış bitirilmiş bir şey değil. E tabii ki. Şahane bir şey orası ayrı yani onu hep biz biliyoruz da. Bence Wikipedia'nın bu birikimi bir şekilde kullanması lazım. Gitsin Larusa, Britannica'ya. Kardeş siz de bir dönem yaptınız yani esprinizi falan filan. Sizin çok güzel bunların dijital olanları varsa verin biz kullanalım bunları. İnsanlar bizden bakıyorlar artık. Sizin de Wikipedia'nın bir tarafında şeyiniz katkılarınız diye. İçeriği bulursun. onlardan mı alsan? Wikipedia'dan rahatsızsan, bilgisine güvenemiyorsan güveneceğin başka da yer bulacaksın. Şimdi Larus ciltli diye rafında duruyor diye doğru Demek de değil. Tabii canım bir işte aynı, aynı sorun bir, yani. Bir kuşak öyle bakıyor da ha, internette yani. bilgi ne ne olduğu belli değil falan diye düşünüyorlar. O kağıda basıldığı için çok şey değil, matah bir şey değil yani kağıda basmak. Tabii tabii doğru hız çağında açıkçası biledileri e, Wikipedia e, şey yaptı yani bitmesi sebebi odur. 1771'de düşünüsen de tamamlanmış ilk Britanika'nın serisi ilk serisi 2.391 sayfa üç ciltten oluşuyordu. Ondan sonra 4.000 katılımcı yazar bak mantık aynı. 19 tabii, tabii. editör, 4, 4 bin katılımcı yazar tarafından hazırlanmış. 90'larda altın çağını yaşadı. E, 90'da yalnızca Amerika'da 120 bin satış rakamıyla kendi rekorunu kırmış. E, taksitle alınıyormuş. Bir ara gazetelerde yoğun olarak verdim bunları? Taksitle alınıyor dediğin de para olarak taksit değil yani. Fasitil. Birinci cilt, ikinci Fak cilt, cilt üçüncü cilt. Evet, aynen öyle. Ee, diyelim ve Britannica'ya da Kodak'tan Geçmiş sonra hoşça kal diyelim. <gülüyor> hoşça kal dediğimiz e, anılarımız içerisinde kaldı o da. Ondan sonra e, bakıyoruz. Bu dediğin gibi küpeşte olmayan normal bir haber Ama şimdi galiba sevgilinizler ben de sizi umutlandırmayayım ama bir küpeşte haber geliyor gibi bir şeyler ben sizin yorum. Bakayım küpeşte. Haber! Küpeşte haber geldi. Hazırlayın yayını. Küpeşte haberi yayını hazırlayın. Küpeşte! Merhaba. Bir kere daha Küpeşte'de kalmış bir haberle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Küpeştelerde kalmayasınız diyoruz. İndirin o haberleri Küpeştelerden diyoruz. Ve neden daha çok yendiğine bir sebep daha bulundu. Eğer bu sebebi ortadan kaldırırsanız, kaldırırsak... Neyin daha çok yani? Yemek. Hayır Her ihtiyacımızdan şey. fazla evet. niye yiyoruz? Evet. Neden daha çok yeniyor daha fazla yemeğe ihtiyaç duyuyor Siz insanoğlu dinliyorum. gereğinden fazla yiyor ve kilo alıyor ve şişmanlıyor. Şöyle bir açıklaması vardı bana mantıklı da geliyor vücuttaki tokluğu anlayana kadar sen çok daha fazlasını yemiş oluyorsun. Sonuçta yediklerin kanda bir şey kan evet. veya başka yerlerde bir evet. şeyler değiştiriyor evet. Beyin onu anlayıp dur diyor sana. Ama sen o beynine gidene kadar dur ben iki kaşık daha yiyeyim bir tabak daha devireyim diyorsan beyni kandırmış oluyorsun. Beyinden daha hızlı çalışıyor ağzın gibi bir durum oluyor. Bir böyle bir açıklama vardı bugüne kadar. Yavaş yavaş ye diyorsun yani. Yavaş sen yersen doyduğunu yavaş, anlarsın. Yavaş. Şimdi e, tabii yani yavaş ye falan filan ama yine bir yere kadar yani e, bir sebep filan diye de yapıldı bu araç. Yavaş yavaş da saatlerce oturup sofrada yiyen var sonuçta. Yavaş yemek değil evet çok yiyecek adam yavaş da olsa. Hızlı da olsa çok yiyor zaten. Çok yiyor. Neden çok Neden? yiyor? Neden? Neden çok yiyor? İşte köpeşte haber buna cevap buluyor. Özellikle kadınlara yönelik bir şey bu. Kadınlar niye daha çok yiyor? Ne zamanlar daha çok yiyor? İş yerinde mutsuz olan kadınlar... İş yerinde mutlu olanlara göre çok daha fazla yemek yormuş. Çünkü yemek mesaisi yani yemek tatilinden dönmek istemiyor. Öbürü ne yapıyor? Bir dolaşayım bir şey yapayım. Bir şey yemek yapayım, başka bir şey de yapayım. Falan Öbürü filan. yemek tatilinde son dakikaya kadar yiyeceğim. Senin dediğin var bir de eve döndükten sonra da öyle ya. Mesela Evde de mi Tabii iş yerinde mutsuz. Çünkü şey de düşünüyor olabilir kadınlar. Yani ben şimdi iş yerimde mutsuzum söylene söylenen evdekileri de kocamı çocuklarımı falan filan şey yapmıyor habire yok müdürüme laf edeceğim çalışma arkadaşlarıma laf edeceğim onların da canını sıkmayayım bari ağzım hep dolu olsun ki konuşmayayım diyerek bir şeyler diyor olabilirler mi? Ne kadar güzel bir yaklaşım, ne kadar Ağzımda hoş. Hep bir lokma olursa ben de konuşmam, içime atarım diye mi düşünüyor Cefa ve Pedar Yani kadar. biraz yiyin bari diye düşünüyor olabilir. Yani bu mutsuzluğunu ben de yiyerek diyor, şey yapayım bari diyor, eve gideyim de diyor, bir yemek yiyeyim diyor, işe gideyim de diyor. İşe giderken mesela ne iş yapacağın değil de yiyeceğini düşünüyor. Mesela kahvaltı için ne götüreyim evden işe, eğer işte yapıyorsa kahvaltısını. Öğlen yemeği için kiminle nereye gidelim. Mesela ben çok biliyorum sanayide köfte yemeye giden pek çok kadın var yani şeydi bu tarafta otide olup da ha şey gidiliyor, İskitlere gidiliyor ya. Böyle bir şey neden? Çünkü onu düşünüyorlar. Bunlar bunu mu araştırıyor? İskitlere da... neden gidiliyor? Yani? <gülüyor> evet, sanayi köftesi yiyelim diye 3 gün önceden bunun planını yapan heyecanlanan e, insanlar var sadece kadın diye de şey yapmak Doğru. gerekiyor. Bunun sebebi hep iş yerinde mutsuzluk. O yüzden e, ne yapacağız? İş yani yerinde Yani bir mutlu kere patronlar geçiyor. o zaman. Az yemek Patronlar şunu düşünsün... ...bu personeline bu şey veriyor mu... ...yemek veriyor mu Öğlen? Yemek dayandıramıyor istiyor mu? Veriyor, evet. Sen ilk önce iş yerinde insanları mutlu et... ...belki yemek istemeyecekler Öğlen. Ya bir şey diyeceğim... Biz Yemeğe bu... gidecek parayla... Oraya bir şey, bir tatlılık koy, bir bilgisayar koy, bir PlayStation koy, bir şey yap. İnsanlar bir mutlu olsa arasında iki kişinin huzursuzluk varsa al onları bir götür beraber kaynatsınlar, şey yapsınlar, yemek parasını buna harcasan kimse yemeyecek. İki parça bir kırık kırak bir şeyler yeriz falan diyecekler. Biz dün şeye gittik ya, e, dinleyicimiz Buranın yanına gittik ya. Evet. Çok güzel bir güzellik bak, yaptı. Bak mutlu ya bir iş yerini orada gördüm ben. Ne, ne kadar mutlu bir iş yeriydi. Valla benim ondan mı acaba? Şimdi bak bir akşam benim aklıma geldi de bir canım sıkıldı ya. Burada tam hani bura takip ettik, arabayı park ettik ya. Tam evet. park ederken sağ tarafımızda yemekhaneyi gördün mü sen? Gördüm. Ben yemekhaneyi görünce saat 10.30 falan gibi gittik sevgili dinleyiciler oraya. Yani 11'e falan geliyordu saat. Bir yemekhaneyi görünce benim bir şey oldu. Keşke bir, bir iki saat geç keşke, geçgeleydik. Oturup yemek... Onu gelmeden önce ol... sen bütün yol boyunca onu söyledin. Ne dedim ya? Şeye giderken göl başına. Geçgideydik. Geçgideydik yemeği de beraber. Deme öyle yani. demedim öyle canım. Allah Allah. Yolumuz deme. da uzundu çünkü de Yem ben hatırlıyorum yani. Ben yemek yemekhaneyi görünce esas ben şey oldum. Heyecanlandı büyük. Karnım acıktı. O yemek masalarının üstündeki örtüler ve sürahiler mi beni heyecanlandırdı? Yoksa ne oldu bilmiyorum ama... Demek ki sürahi beni heyecanlandırıyor. Olabilir canım. Herkesin değişik değişik şeyi var. <gülüyor> Bu arada hakikaten de e, Burak Bey sayesinde geleceğin o kadar da karamsar olmayacağını düşündüm ben. Yani çünkü orada benden çok daha akıllı bir makine insanlara hizmet ediyordu. O CNC cihazı var ya. Hı hı. O pek çok şeyi benden daha iyi yapan bir alet dünyada. Pek çok şey dediğin? Mesela bir saç kesimi. <gülüyor> Yani inanılmaz da o tıkır tıkır çalışması. Ve insanın kontrolünde ya. Ama yani o... bana benimle eşdeğer birisi ancak bir kontrol eder demiyor. Orada insanların hizmetinde şey yapıyor. Ben artık makinelerin dünyayı ele geçirmesinde o kadar da korkmuyorum. Sen o makinenin başında duran beyefendiyi gördün mü? Evet i̇şte, nasıl işte, ehlileştirilmiş. Ne kadar kibar bir adam olduğunu evet. fark ettin mi sen? Yani iş gözlüklerinin arkasında o gözlerin Sevecen. anlamındaki ifadeyi çözebildin mi? Yani ben bakınca valla ben o CNC makinesi yerinde olsam ben de sözünden çıkmam o Ama CNC makinasını bütün gün izlemenin mutluluğu da vardır orada. Yani biz orada bizi Burak şey demeseydi benim de işim gücüm var demeseydi biz izlerdik değil, biz değil mi? Biz otururduk yani şey de diyemedik orada şaşkınlar. Sen git abimiz burada kimseye bir zararımız olmaz diye CNC makarasını izlerdik ne güzel. Aslında yemekhaneden görünüyor mudur o CNC şeyi? Öyle Allah, bir CNC dizayn CNC yapsalar vallahi fasulyeden iyi O o surahi işçileriyle ne kadar güzel olur. Yani hakikaten yani inşaat izlemeyi seven dinleyicilerimiz varsa bugüne kadar hiçbir şey izlememişler öyle diyelim yani. Şey gibi düşünsünler. İnşaat izlemek yani onun da bir zevki var. Ben zamanda ODTÜ'de oturup şu ağaçları kepçeyle kaldırıyorlar götürüyorlar ya. Hı hı. 2 kökünden saat, sök söküp değil mi? Kökten hı. sökülen ağaçları sertip. Ne zaman gelir falan böyle bir de öyle. 10 dakikaya gelir abi. Aa geliyor falan diye buradan alacak falan diye sertti. Yani inşaat sertmek de çok zevkli ama CNC makinası iş başında sertene kadar bir şey sertleştiriyor. Ve yetim. CNC makinası da e, tamamen elektronik yani dijital CNC makinası böyle hı. bir Yani e, şey gibi düşünün. Şey gibi değil yani böyle eski tip CNC makineleri değil. Yani programlıyorsun, bilgisayar programlı. Ondan sonra her şey. Tabii yani bu da 50 sene önceki teknolojisi olabilir ama biz dün gördüğümüz için. İnşaat seyredenler şimdi ben Karate filmine bayılırım deyip Jackie Chan seyrediyorlar sanki. CNC makinasını gördüğünde de jetliyle karşılaşıyorsun. Öyle bir arada fark var. Bruce Lee'yi de ansaydın Bruce Lee, ya. Bruce Lee tabii ki. Kerim Abdul Jabbar ve Bruce Lee. Teşekkürler.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 Modern sabahlar Modern sabahlar Yıllardır çalarız şu şarkıyı Seveyim mi sevmeyeyim mi emin olamadım Bazen ya çok güzel şarkı diyorum Bazen o kadar çocuk şarkısı gibi geliyor ki Six Was Nine radyonuzdaydı Grab That Beautiful dinledik Güzel şarkı ve selam ben de söyleyeyim. Güzel şarkı seni bu tereddütlerden tereddütlere sürüklediği için bile yeter. Düşünmeni sağlayan her şarkı güzel. Aslında bu şarkının ahlak anlayışı beni şey yapıyor. Daha doğrusu ahlak değil de... Ee, Ahlakçı. ahlakçılıkta değil, meşrulaştırma biçimi. Hı, anladım. Arkadaşımın sevgilisine şey ama ama çok güzel ne yapacaksın? Böyle bir şarkı bizim arkadaşımın aşkısın şarkısıyla karşılaştırdığı Tabii. zaman... Daha orada daha asil bir duruş var. Orası yani. ayrı. O, o metin okumasına girer. Şimdi e, sevgili dinciler yıllardır program yapıyoruz. Az önce ilk bir ilke şahit oldum ben. Yani Bunca senedir yapıyormuşuz da benim haberim yokmuş. Yani gelip gidiyorum programa durumunda hissettim kendimi. Ben de bazen olurum, hissediyorum kendi <gülüyor> Neden? Bir şeyler oluyor. Çünkü şöyle bir şey şöyle bir diyalog yaşandı. E, şimdi İger'cim. Ne olur yanlış anlama yani tabii ki. E, dertleşme gibi düşün bunu dinleyicilerimizde e, ne yapıyoruz vedama ediyoruz falan dedim ben eki heyecan şöyle dedi olur mu büyük final dedim yani <gülüyor> e, 13 senedir program devam ediyorum modern sabahlar ben modern sabahların son 10 dakikasının büyük final olarak adlandırıldığını ilk defa fark Aa, ettim iyi, o hep yani, öyledir büyük final benim, diye geçer tabi yani işte bu benim hatam zaten yani. Senin bir hatan daha var sen bitir ondan sonra onu söyleyeceğim. O yüzden büyük finale yakışır şekilde karşınızdayız. Oktay'ın hatasında madem dertleşme olarak şu anda devam ettiriyoruz yayınımızı ben de şöyle bir cümle duydum. Yani bir umut mu verdin umut tacirliği mi yaptın yoksa sadece e, ağzına geleni mi söyledin ki bu daha yaygın bir durum bizim için şöyle bir şey reklam mı şarkı mı falan filan gibi bunlar konuşulurken Oktay şöyle dedi ne yapıyoruz giriyor muyuz yoksa küpeşte mi dedi yani küpeşte benim ne kadar sevdiğimi bildiğin için öyle bir heyecan mı yani yayına girmeden küpeşte oluyor mu onu da ben bilmiyorum hayır olmuyor tabi <gülüyor> <başladı. gülüyor> olmuyor ya olur mu küpeşte yani ben şunu soruyorum yani muhakkak yayına gireceğiz ama yayına girip ee, mesela böyle konuşalım mı yoksa küpeşte, küpeşte haberle mi yayına girelim yani ikisi arasında çok şöyle, kalın bir anladım. çizgi var o zaman şöyle diyebiliriz istersen ee, madem büyük final yapıyoruz yani büyük final yapıyoruz büyük evet. finalde de küpeşte yakışır diye ben düşünüyorum eminim dinleyicilerimiz öyle düşünüyorlardır küpeştesiz bakayım final. <gülüyor> evet. küpeştesiz finali kabul edilecek durumları yok yani bu yaştan sonra kimse Küpeştesiz bir finalle programın bittiğine inanmaz. E, ama büyük final Küpeşte'yi şimdi karıştırmayalım ya. Büyük final büyük final. Büyük finalin içinde Küpeşte olabilir. Efendim ne bileyim olsa. Ha büyük final şimdi. Küpeşte'den büyük mü? Tabii ki büyük final işte adı üstünde. Of çok karıştı ya. Ama Küpeşte bunun bir parçası olabilir sadece. Ama o zaman Küpeşteyi şimdi biz programın ortasında da yaptık ya Küpeşte diye. <Gülüyor> ben o zaman şöyle bir soru sorayım. Yani onu büyük finalde yapmak ya. bilmiyorum yani aynı şey yapmış olmak. O zaman büyük final olmuyor. O küpeş de oluyor yani. Dinleyicilerimize şöyle bir soru sorayım. Dinleyicilerimiz karar versin evet. ...sevgili dinleyiciler... Sizce bizim son günlerde öğrendiğimiz kelime ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Telefonumuz 210 30 30. Bu sabahki yayını dinler dinleyenler son günlerde öğrendiğimiz kelimeyi tahmin edebilirler. Tahmin edenlerden bir tanesini de biz de ödülsüz bırakmayız. Evet. Bir ödül vereceğiz. Bakalım ne? ...o yeni öğrendiğimiz kelime ne olabilir? Belki de kelimeyi yanlış da kullanıyor olabiliriz. Çünkü <gülüyor> kelimeyi yanlış kullanıyor olamayız ya. O yani bu kadar haber verildi, bu kadar şey yapıldı yani. Günaydın efendim. Maalesef alamadık. Yalnız bir an kelimeyi yanlış kullanıyorsak... ...vallahi çok kötü oldu ya. Şu anda elim ayağım titremeye başladı ki. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, uzun zamandır dinliyorsunuz, katılıyorsunuz. Bugün evet. hangi kelimeyi yeni öğrenmiş ve coşkuyla kullanıyoruz sizce? Ve küpeşte veya Küpeşte alacaktım Tebrik ediyoruz İrem Hanım Küpeşte size Bir adet küpeşte tahtası kazandırdı Hem de küpeşte çıkma Çıkma küpeşte tahtası Armağınızı en kısa zamanda ödemeli Adrese olarak Kargolayacağız size Adrese teslim mi Adrese teslim yalnız ödemeli olarak Kapıda ödemeli mi Kapı ödemeli. Ve ha, mesajlı falan mi? Yani teslim eden kişiyle kuracağınız yakınlıkla ilgili olarak mutfağa da alabilirsiniz. Birer çay şey içelim ha, isterseniz. Birer kahve evet olabilir. Peki siz hiç küpeşte kelimesini kullandınız mı hayatınızda? Vallahi kullanmadım yani. Gerek duymadım ya da Bilmiyorum. Biliyor musunuz ne olduğunu? Hayır. Ben de biz tam de tam bilmiyoruz, bilmiyoruz yani. ya. Ya küpeşte <gülüyor> şey değil mi? Böyle hani nasıl anlatayım? Böyle birden hani insanın böyle asabını bozan bir duygu değil mi? <gülüyor> Ay <gülüyor> çok yaşayın İrem Hanım. O bizim anlamda yani o anlamda kullanmışız gibi gelmiş size bence. Yani ben demek öyle anlamlandırdım i̇şte, sizden dolayı yani. Tamam çok yaşayın işte o yüzden. Biraz da bizim vurgumuzun etkisi <gülüyor> olmuştur. Çok teşekkürler İrem Hanım. Ben teşekkür ederim. Ee, İrem Hanıma küpeşte, çıkma küpeştte göndereceğiz ama küpeştteki anlamı bir çıkma küpeştteimiz daha var. Bir tane böyle. daha var. Bizi ilgilendiren dinleyicimize de diğer e, çıkma küpeştte tahtasını e, ona armağan edeceğiz. Günaydın efendim. Ay alamıyoruz ya en kritik dakikalarda. Küpeşte kelimesi yok demedi bak mesela İbrahim Tabi Tabii tabii. Yani küpeşte var, küpeşte. Küpeşte o. <gülüyor> yani zaten küpeşte binlerce yıldır olduğu belki belli bir, mi? İnsanlar ilk küpeşte diye konuşmaya başlamış olabilirler mağarada falan girmiş biliyorsun küpeşte. Söyleyeyim mi? beni Söylememeni... <gülüyor> Hazır mısın? <gülüyor> Söylemeni engelleyemeyeceğimi biliyorum. Evet. Son programın son dakikasında söyleyeceğim. Veda final vereceğim. olacak. Büyük final olacak. Tamam. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Pınar ben. Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ee, İki Biliyor... şey, peşte bir anlam kazandırmak için verim. Lütfen mı? buyurun. <gülüyor> korkuluk anlamına geliyor. Korkuluk. Korkuluk. Yani, yani, şey korkuluk balkanındaki... değil mi? Evet. Veseliyedeki korkuluk budur yani. Nasıl bir dakika hani... Trabzan mı? Mesela balkon Yok, demirlerinin Trabzan durduğu şey mi? Yok Trabzan merzivendeki şeydir. E, tutunduğumuz şeydir. Gemideki küpeşte de aynı şekilde korkuluk. Aynen öyle. Aynen öyle evet evet. Bağda, neresi bravo. korkuluk neresi ya ben yine anlamadım ki. balkondaki Balkonda, Balkonda... Koz, per pervaz düşmeyin gibi. Düşmeyin diye. Hayır pervaz çok farklı bir şey. E... <gülüyor> Saçmalıyorsun Ege ya. <gülüyor> Buyurun siz pervazda hiç coşku e, e, Şimdi balkona çıktınız. Düşmemiz evet. için işte mermerin üstüne yapıyoruz. Bunlar şeyler böyle kromdan olur, ahşaptan olur. Mermerin üzerine. Ha şey mesela balkon yıkarken suyun aşağıya akmasını engelleyen şey mi? Yok sizin aşağı düşmemeniz. Havuz değil, mu? Şey. Ege bir sus ya. Havuz ne ya? Balkon yıkarken diyorum havuz. Ya biz balkondan sarkarken küpeşt eden mi sarkıyoruz o zaman? Aynen öyle. O zaman balkon öyle. demirleri dediğimiz ha, şey demirin, demir küpeşt de aslında. demirin üstündeki malzeme mi, yoksa Aa, demir hayır, sistem? Demir, demir, o sistem demir. mi? Demir, demir. Sistem küpeşte. Genel olarak küpeşte yani. Ya aslında yani orada bir hata olduğu belli. Bir zamanlar bütün balkonlar demirken demirden sarkma, demirden sarkma diyorlardı. Bazısı mermer oluyor. Ona da, <gülüyor> ona da bir şey diyemiyoruz. Küpeşle, <gülüyor> ne Küpeşte'den küpeşle sarkma. Ya sarkmayın da seniz yeterli. Küpeşteki herkes bilmiyor yani. Evet, kafan, ben bir şeyimar yani, olduğum için biliyorum. Kafan ağır çeker e, lafı küpeşte'den sarkan adamı öyle <gülüyor> Peki. Pınar Aynen Hanım çok öyle. teşekkür ediyoruz. Tamam. Ee, madem iç mimarsınız belki bir projenizde kullanırsınız. Çıkmak küpeşte armağan ediyoruz size. De. Bir bir 10 boyu, Aynen. boyu, Aynen. boyu Aynen. bir on, Aynen. onu size vereceğiz. Aynen. Tamam mı Pınar Hanım? Aynen. Tamam ölçülerinde veriyoruz. Yeterli, çok teşekkür tamam. Güzel, sağ İsterseniz kargo Aynen. masrafı da çıkmasın bizim mekanını gelirseniz küpeşlerinizi. Aynen. Küpeşte'yi Aynen. elden veriyoruz. İnanmama da öyle yapalım ya. Aynen. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Evet mekanımızda hem bir kahve ikram edelim hem de küpeşlerinizi elden takdim edelim size. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Sağ ol misafirim. Küpeşte sistem. Küpeşte sistemden diyanız onu Küpeşte sistem değil bir yaşam biçimidir. Onu düzelt. Pınar Hanım'ın hatasını düzeltelim. Yok biz dedik ya küpeşte bir sistem. Kendi hatamızı düzeltelim. Kendi hatamızı düzeltmiş olduk. O zaman küpeşte türküsüyle büyük final. Ee, hazır mısın ama? Ama bak sonra yine stüdyodan çıkacağız. Hani mikrofonlarımız kapanacak falan da. Şimdi bir yine beraber gideceğiz. Bakacağız, yani bir doğru. yere kadar beraber gideceğiz falan. Buna hazır mısın diyorum. Hazır yani. olduğumu düşünüyorum. Bir şey söyleyecek misin Türkiye'den sonra? Yoksa direkt kapatacağız mı? Işıkları falan birbirimizi görmemek için. Türkiye'ye göre. İşte ben o seviyeye olacağını düşünüyorum da ondan. Hazır mısın? <gülüyor> Hangi yörelerin türküsü var Ege. Ege yöresi. <gülüyor> Ege bölgesi. Muğla. <gülüyor> Muğla yöresine ait bir Türk. Tahmin ettin mi? Galiba. İçinde isim geçiyor mu? <gülüyor> Birkaç tane. <gülüyor> Benim söyleyeceğim kısımda bir tane net özel isim var. Hadi buyurun o zaman. <gülüyor> Küpeşte'den çürpünün ailesine. Küpeşte'den çürpünün